Allah Azze ve Celle Müslümanları güçlendirsin. Allah Azze ve Celle Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları, mümin kadınları, mümin erkekleri İslam yolundan ayırmasın. Birlik, beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. İçimizden Rabbani alimler, liderler çıkmasını nasip etsin. Allah Azze ve Celle kafirleri kahru perişan eylesin. Kafirlere gün yüzü göstermesin. Onlara yerden, gökten indirmiş olduğu bela, musibetle Allah Azze ve Celle perişan eylesin. Allah Subhanehu ve Teala şu anda bizden dua isteyen, yardım isteyen kardeşlerimize yardım eylesin. Evet kardeşlerim, şu abun iman derslerine devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz ortam Hakikaten iman küfür meselesinin iyice kızıştığı, kızıştırıldığı ve bir keşmekeşin fitnenin karışıklığın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fitnenin olduğu yerlerde, fitne ateşinin tutuşturulduğu yerlerde akıllar tutulur, gözler kör olur, gönüller susar, artık nefisler devreye girer, hak, hukuk. Adalet kesinlikten gözetilmez. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanımetleri dağıtırken oradan bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama ne diyor? Allah'tan korkuyor. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam gökteki nemini benim diyor. Allah'tan korkuyor. Gökten vahiy bana gelip gidiyor diyor Allah'tan kork diyerek ne yapıyor? Çekiyor gidiyor. Eğer nefisler, hevalar ön plana çıkarsa Allah'ın yeryüzündeki emini konuşsa dahi karşıdaki o sözü ne yapmaz? Dinlemez kardeşlerim. Onun için fitne zamanında akıllar tutulur. Akıllar çalışmaz. Gözler görmez. Gönüller ders almaz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim subhanahu ve teala bizleri birlik, beraberlik içinde tutacak, sevk edecek, Allah Azze ve Celle'nin dininin hakimiyeti için çalıştıracak, bir araya getirecek, Rabbani alimler nasip etsin. Bizlere de birbirine karşı dilini tutan, gönlünü tutan, samimi kullardan eylesin. Unutmayalım kardeşlerim, Müslümanın tanımını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaparken, elinden ve dilinden emin olunandır, diyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi Müslüman olursa olsun, dilinizi koruyun. Koruyun ki, Allah bize merhamet etsin, tevbe etmeyi nasip etsin, ve akabinde bizlere güzellik versin, sevdiği insanların sevgisini versin, sevdiği amellerin sevgisini versin ki, bizler de kendimize çekidüzen verelim. Ama şu dilinizi tut. Şu dilinizi tutun. Müslümanlara karşı hiçbir şey yapmıyorsanız en azından dilinize muhafaza edin. Birliği, beraberliği bozacak, Müslümanlara helal getirecek her türlü şeyden, hareketten, sözden uzak durun kardeşlerim. Çünkü fitne zamanında kimi bir şey yapar, kimi yapmaz. Biri ufacık bir şey yaptığıyla övünür, yapmayanı suçlar, kafir oturur, ikisine de bakar. Ne yapar? Güler. Bir karikatür yayınlamışlar. Suutlu bir adam, bir perens mi kral mı artık her neyse, <gülüyor> eline keleş almış veya bir silah. Filistinli çocuk da eteğinden tutuyor. O da Katar'a doğru gidiyor, Arap Emirliklerine. Amca amca diyor, Yahudi bu yanda diyor. Daha önce aynı karikatürü başkaları için de yaptılar. Öbürleri için de yaptılar. Veyahut ölen de Allahu Ekber diyor. Öldüren de Allahu Ekber diyor. Bu ortalığı karıştıran insanların oyununa geldiğini gösteriyor Müslümanların. Öyleyse Allah'a çok dua edelim. Tövbe edelim. Allah Azze ve Celle bizleri hakka götüren Rabbani alimler liderler göndersin. Ki biz ona layık olalım. Unutmayalım ayette, hadiste de sabit. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah o kavmi değiştirmez. Veyahut siz nasılsanız sizin yöneticileriniz de onlardır. Yani sizin içinizden çıkan sizin gibi insanlar. Eğer sahtekarsa sen de sahtekarsın. Eğer lider yiğit birisiyse demek ki sen de yiğit birisisin. Onun için önce evlerde bir İslam'ı bir yaşayalım, gönüllerde bir İslam'ı yaşayalım İslam'ın getirdiği o güzellikleri önce bedenimizde, ruhumuzda bir özümseyelim ki o dışarılara doğru ne yapsın? Hayat versin ve taşsın. Bir dolu bardağın üstüne suyu koyduğunuzda ne yapar? Taşar. Boş yer varsa doldurmak icap eder. Önce kendi nefsimizi bir ıslaha ve gelen emir ve nehileri kendimiz özümsemeye gidelim kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bir de Allah'ın eli cemaatin üzerinedir diyor gelen ribayetten. Allah kimden razı olur? İndirilen emir ve nehirlerine uyan, insanlara bunu anlatan, kendisini de yaşayan. Ama bir bakıyorsunuz önce Müslümanlar bir araya gelsin sonra diyor bir yerde birleşir. Allah'a isyan eden şirk, küfür, akide üzerine olan bir insanın yapmış olduğu hiçbir mücadele Allah Hindinde nedir? Kabul değildir. Allah'a şirk koşan, Allah'ın isyanına celbedecek hareket eden bir insanla inançlı birisi de yan yana geldiğinde yine o meselede başarılı ne yapamayacaktır, olamayacaktır. Allah Azze ve Celle ancak İman üzerine ölen insanın cennete gireceğini söylüyor. Şirk akidesinde ölenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse kardeşlerim davetimizde, yaşantımızda, amellerimizde tevhidin hakim olması için ne yapmalıyız? Çalışmalıyız. Sılagan Müslümanın yerine amel eden, amel eden, amel eden Müslüman olmalıyız. Bir gün mezarlıkta oturuyorduk diyor sahabe. Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde bir arsa, yüz, yüzü diyor kaşları çatmış, boyun damarları şişmiş, yere diyor böyle anlamsız çizgiler çiziyordu diyor. Biliyor musunuz sizin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazıyor dedi diyor. Sahabeden bir tanesi, Ey Allah'ın Resulü bizim cennetlik mi, cehennemlik mi olduğumuz eğer bir kitapta yazıyorsa biz o zaman niye amel ediyoruz ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim dedi diyor. Allah Resulü ve Selam, amel edin, amel edin, amel edin, amel edin demiştir. Eğer kişi Saidler'dense Saidlerin amelini işler, işler, işler cennete girmeye bir karış kalır. Yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer. Kişi şakilerin amelini işler işler, tam cehenneme girecek. Yazı öne gelir de cennette yüksek bir makama gelir. Kalemler yazdı, defterler dönüldü diyor. Bize düşen amel etmek kardeşlerim. Amel edin, yeise düşmeyin, üzüntüye düşmeyin, gücünüz kırılmasın birliği, beraberliği, birlik, beraberlik derken illa insanların çoğunluğu manasında değil. İbrahim Aleyhisselam tek bir aşına neydi? Bir ümmetti. O bir milletti. İbni Mesut'tan gelen, radıyallahu anh'dan gelen nakilde eğer kişi tevhid üzerine ise o bir millettir, o bir ümmettir diyor. Allah hepimize hayır versin. Bir savaşta biz diyor çok azdık, kafirler çoktu diyor ve yaman savaşçıları vardı diyor. Bir adam geldi diyor, bu adam diyor çok iyi cengaverdi diyor, iyi savaşırdı diyor. Geldi, ey Abdülmuttalib'in oğlu para karşılığında size yardım edeyim ister misin? Dedi diyor. Allah'ın aleyhissalatü vesselamın biz iki dudağına bakıyorduk kabul etsin diye diyor. Çünkü adam çok kahramanca savaşan birisiydi, diyor. Sen, Allah'ı Rab, beni Resul dini İslam olarak kabul ediyor musun, dedi, diyor. Hayır, dedi, diyor. Biz müşriklerden yardım dilemeyiz, dedi, diyor. Ve adamdan yüz çevirdi, diyor. Adam savaş tutuşana kadar hep geldi, aynı sözü söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü ve da her seferinde bunu söyledi, diyor. Tam diyor saflar durdu. Kızışacak ortalık. Yine geldi aynı soruyu sordu. Allah Resulü aynı cevabı verdi. Adam evet kabul ediyorum dedi diyor. Buyur meydana dedi diyor. Adam gitti. Hakikaten diyor kahramanca savaştı ve parça parça oldu diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam az şeyle çok şey kazandı diyor. Yani adamın ne bir namazı, ne bir orucu, ne bir ameli hiçbir şeyi Yok ama ne yaptı? İman etti ve o ana kadar zaten niyet onlarla savaşıp bir ganimet almaktı ama orada niyet ne yaptı? Değişti ve iman ederek gitti. Az bir şeyle çok şey kazandı diyor. Bunlar çok açık naslardır. Allah Azze ve Celle asla şirki ne yapıyor? Affetmiyor, kabul etmiyor. Bizden istediği iman ve salih amel kardeşler. Evet, dersimize dönecek olursak kaldığımız yerden inşallah devam edelim. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette, Allah kendisinden razı olsun. Bugün inkar edenler sizi dininizden men etmekten umutlarını kesmiştir ayetiyle ilgili olarak. Mekke halkı dinlerine dönüp putlara tapmanızdan sonsuza kadar ümitlerini kesmiştir manasındadır demiştir. Onlardan korkmayınız ayetiyle ilgili olarak da Muhammed'e aleyhissalatü vesselama tabi olurken onlardan korkmayın, benden korkun ayetiyle Allah Azze ve Celle korku mercinin sadece kendisi olduğunu göstermiştir buyurmuştur. Ve yine putlara tapma ve aleyhissalatü vesselamı yalanlamak konusunda benden korkun dedi ve şöyle dedi aleyhissalatü vesselam Arafat'ta durmuş ellerini açarak Müslümanlarla beraber dua ederken Cibril inip ben bugün sizin dininizi tamamladım. İslam'dan razı oldum ayetlerini getirmiş ve bununla alakalı da biz de anladık ki diyor Artık aleyhissalatü Selamın e, dini tamamlanıyor ve ömrü de e, yaşamı da aramızdan ayrılması da yaklaştığını anladık buyurmuştur. Bu ayetlerde kardeşlerim imanın artıp ve eksilmesiyle alakalı meselelerden zikredilmiş. Aynı zamanda da dinin eksik kalmadığını, kemale erdiğini kıyamete kadar yaşayan bütün Müslümanlara helalda, haramda, sosyal yaşantıda, herhangi bir muamelede veyahut miras hukukunda, kişiler arasında, Müslüman, gayrimüslim arasında herkes için geçerli ve eksik olmayan, ihmal edilmeyen, gaflette olunmayan bütün hükümlerin indiği, kemale erdiği nedir? Bir dindir. Ve Allah Azze ve Celle bu ayeti indirerek dinini kemale erdirmiştir Ve zaten Aleyhisselatü Vesselam da bu ayetten sonra gelen bir rivayette 80 gün civarında yaşamış, daha sonra vefat etmiştir. Evet, devam eden hadis-i şerifte, Yahudilerden bir adam, Hazreti Ömer'e diyor ki, Ey müminlerin emiri, sizin kitabınızda okuduğunuz öyle bir ayet var ki, eğer bu ayet bize nazil olsaydı, biz o günü bayram ilan ederdik, demiştir. Ömer, hangi ayet diye sorduğunda, Mayde 3, bugün size dininizi, tamamladım, İslam'dan razı oldum ayeti deyince Ömer, biz o günü zaten ve Vesselam'dan Arafat'ta Cuma günü nazil olduğunu biliyoruz karşılığını verdi. Yani zaten o gün bizim için bayramdı buyurmuştur. Bukhane sahinde gelen rivayette ise Cafer bin Avun'dan rivayet ediliyor. İmanın artıp eksileyeceğini söyleyenlerden bazısı da şöyle demiştir.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 apaydınlık bir yolda bırakmış ve uçan gökte uçan kuştan dahi bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Ve dinde merak edeceğimiz veya çözümünü bulamayacağımız hiçbir mesele ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Helal da bellidir, haram da bellidir. Diğer sosyal yaşantıda bellidir. Geçmişin kıssaları da nedir? Bellidir. İsyan edenlerin, şirket düşenlerin, Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edemeyenlerin başlarına gelen de nedir kitapta? Bellidir. Ve hak gelmiştir, batıl, zail olmuştur. Ve bununla, yani inen vahiy birlikte diğer dinlerin inen kitapların hepsine olmuştur? Nesk olmuştur. Biz diğer inen vahiylerde yani İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a ne yapıyoruz? Sadece iman ediyoruz ama bizim ittibamız, itaatımız tamamen Kur'an ahkamınadır. Diğerlerine sadece ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bugün birileri çıkıp vay falan işte Barnabas İncili, vay işte şöyle Tevrat var, şöyle Zebur var dese dahi bunlar haktan bir şey ne yapmıyor? İfade edip etmediğini ölçecek bir merci nedir? Doğruluğunu yanlışlığını e, halledecek bir şey yine yok. Ama Kur'an'ın var. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Öyleyse bizim itaatımız, ittibamız nedir? Bunun üzerinedir. Evet. Ve günahları da kardeşlerim, e, dinimiz üç ana bölüme ayırıyor. Bu mesele de geldiği için izah etme yoluna gidiyoruz. Bir Allah'a karşı işlenen İki kullara karşı işlenen üç insanın kendi nefsine yaptığı zulüm yani kendine yapılan günahlardır. Allah Azze ve Celle kendisine yapılan günahları ne yapmıyor? Şirk boyutunda affetmiyor. Kullara yapılan e, günahlar babında ise burada gelen rivayette İmam Ahmet'ten gelen rivayette Ali Senâti ve Selam Müffüs kimdir diye soruyor. Sahabeler diyor ki ticaret yapan ama ticareti yolunda gitmeyip iflas eden hiçbir şeyi kalmayan insan diyor. ve Selam hayırdır bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Müflis odur ki diyor mahşer yerine geldiğinde diyor yapmış olduğu ameli ufku doldurur ama diyor ona küfür etmiştir, ona tecavüz etmiştir, ona şunu yapmıştır, ona bunu yapmıştır. Ve yaptığı ameller, salih ameller onlara verilir. En son salih amelleri biter ve karşıdakinin günahını yüklenir. Ve yüzüstü cehenneme düşer ki diyor işte müflis otur diyor. Kaybeden otur diyor. Bir de Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine kalmış olan günahlar vardır ki bu da kulun kendi nefsine yaptığı zulümdür. İşte Ebuzer hadisi birazdan gelecek zina etse de, içki içse de, kumar oynasa da halktan kaçsa da cennete girecek mi? Evet diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bunlar Allah'ın kitabında yazıp durduğu halde cennete mi girecek? Evet diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Bu da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder ama bu suçlar insanı ebedi cehenneme ne yapmaz? Sokmaz. Bu da bu naslarda da kardeşlerim aynı zamanda imanın arttığına yani salih amellerle arttığına masivelerle günahlarla eksildiğine nedir? Delil teşkil eden meselelerdendir. Evet devam eden rivayette Ebu bildirdiğine göre ve Vesselam şöyle buyurdu. Zina eden zina ederken mümin olarak zina etmez. İçki içen, içki içerken mümin olarak içmez. Yine halkın gözleri önünde bir şeyi zorla yağma eden de mümin olarak yağma etmez. Evet kardeşlerim. Bu da gelen rivayetlerden bir tanesi. Demek ki kişinin bunları yapmada müminlik sıfatı aynı zamanda ne yapıyor? Düşüyor. Bu noktada e, Mu'tezileden, akılcılardan, kelamcılardan da Bazı itirazlar gelmiştir Demiştir ki zina eden mümin olarak etmez İşte içki içen mümin olarak etmez Öyleyse o anda bu ölürse ne olur? Kafir ölür? Mümin ölür? Yani bugüne kadar Müslümanların Neden bu hallere düştüğünü biliyor musunuz kardeşlerim? Heh? Hep sloganik Bıt, bıt, bıt, bıt, bıt, onu tartış, bunu tartış, o kelimeyi tartış, bu kelimeyi tartış. Aynı ve sallamın dediği gibi Sevban'dan gelen rivayette Allah diyor bir kavmin azabını verecekse o kavmden amel alır. Herkesin birbirleriyle ceder ettiğini görürsün diyor. Yani tartıştığını, konuştuğunu görürsün diyor. Bakın o kadar ciltler boyunca fıkıh kitapları yazılmıştır ki işte zeyt şunu yapmış da, şunu yaparsa ne olur, bunu yaparsa ne olur? İşte şu şöyle olur, bu böyle olur. Ne ayet, ne hadis. İnsanlar bir araya gelmişler, oturmuşlar, meseleleri tartışmışlar ve birbirlerine düşmüşler. İşte ev tek odalı olursa ne olur, çok odalı olursa ne olur? İşte şu ne olursa ne olur, şu ne olursa ne olur? Kur'an sünnet devre dışı bırakılmış, insanların sözleri ön plana çıkmış. Halbuki kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete girecek mi? Bitti. Şirk koşmamışsa, kul hakkı da olsa, kişi nefsine karşı günah da işlese, gelen nasların bütün umumuyla baktığımızda cennete girecek mi? O zaman konuşmanın ne anlamı var ki? Değil mi? Ebu Zer radıyallahu anh, bunlar Allah'ın kitabında yazıp dururken, biz de bunları okuyup dururken, bu adam bunu yapacak, cennete girecek, öyle mi diyor? Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. O zaman konuşmanın anlamı ne? Demek ki kardeşlerim, işittik, itaat ettik. O sahabenin gelen naslara itaat ettiği gibi itaat etmedikçe, Onların inanıp hayatlarına geçirdiği gibi geçirmedikçe ve gelen naslara neden nasıl sorusu sorulmadan hayata geçirilmedikçe kurtuluş yok kardeşler. Çünkü onlar gelen nasları asla ne yapmadılar? Sorgulamadılar. Ve aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkanlara yalan söylemesi mümkün olmayan şahıs dediler. Aleyhissalatü vesselam için. Ama bugün inandım diyen Öyle insanlar, mahluklar var ki hem de Müslüman sıfatıyla ortaya çıkarak ne diyorlar? Kur'an farklı. Muhammed'in dediği farklı. Haşa aleyhissalatü vesselam. Yani aleyhissalatü vesselam Kur'an ayetlerini söylerken doğru söylüyor. Hadislere gelince kendinden söylüyor. Böyle bir şey var mı kardeşler? Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunlar küfürdür. Kendi dinlerini yıktıkları gibi onların peşinden giden insanların da maalesef dinlerini ne yapıyorlar? Yıkıyorlar. Evet. Devam eden rivayette Ömer bin Hattab der ki Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir'in imanı bütün yeryüzü halkının imanı ile tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Allah onlardan razı olsun. Ebu Zer bildiriyor, Ömer bin Hattab bazen bir veya iki kişinin elini tutup, gelin imanımızı artıralım derdi diyor. Evet. Allah onlardan razı olsun. Bukhar'ın iman babında da bu tip rivayetleri çokça görürsünüz. Sahabeler bazen yol kenarında oturur. Oradan birisi geçtiğinde gel, otur yanımıza. Bir saat otur da senin imanını artıralım derlerdi. Düşünün şimdi hayırlı insanın yanına otursanız size edebi, ahlakı, tevhidi, İslamı, kaderi hangi eksik yeriniz varsa öğretir mi öğretmez mi? E küfürbaz, günahkar bir insanın yanına gitseniz, onun hiçbir sözüne ortak olmasanız dahi olmamanız size bela olarak yetmez mi? Yeter imanınız körelir. O an o günaha meyletmeseniz bile daha sonra şeytan size özenti duyarak yine o günahı ne yapar? işlettir. Onun için kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Ömer radıyallahu anh'ın arkadaşı kimdi? Hep onunla gezerdi değil mi? Ebu Bak ne diyor? Ebu Bekir'in imanı diyor bütün yeryüzündekilerle tartılsa ne yapardı? Onlara ağır gelirdi diyor. Peki doğru yanlış sorgulamıyorum. Ve doğru olduğuna inanıyorum. Ama inanmayan, kalbinde şüphe duyan insanlara Ömer'e anlatalım. Ben diyor devamlı hayır da kiminle yarışırdım diyor. Ebu Bekir'le. Bir gün dedim ki diyor kıtlık zamanı. insanların elinde hiçbir şey yok. Sen ne bıraktın geridekilerine? hiçbir şey diyor. Allah'a ve Resul'unu bıraktım. Ebu Bekir zengin bir tüccar. Her şey Allah yoluna ne yapmış? İnfak etmiş. Eve hiçbir şey bırakmıyor. Allah yeter diyor. Vallahi diyor bir daha ben senden ne yapmayacağım? Yarışmayacağım. Çünkü ben malın yarısını bıraktım. Hepsini Allah yoluna infak etmeye güç yetiştiremedim diyor. Şimdi Ebu Bekir de bunları görüyor ki Ömer bu sözü ne yapabiliyor? Söyleyebiliyor. Demek ki bir başkasında görse Ömer onu da söyler. Ömer neyit birisi, mert birisi. Allah onlardan razı olsun. Öyleyse kardeşlerim bu sözler geliyorsa sorgulamaktan öte kendimizi bir sorgulayalım. Biz Allah yoluna ne veriyoruz? Eğer eşlerimizi, çocuklarımızı Allah'a ve Resulüne havale edebiliyoruz Allah bize yeter diyebiliyor muyuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor cebinde altından dinardan diyor bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak diyor. Yoksa öyle mi olacağız? Unutmayın. Mümin yarını Allah'la bakar. Kafir cebindekiyle bakar. Allah bizlere hayır versin. Evet. Yine bakın sahabeler Allah onlardan razı olsun. Kesinlikle Boş, malayane bir şeyle uğraşmayı kardeşinin uğraşmasını istemiyordu. Ne yapıyordu? Boş kaldı mı? Gel, senin imanını artıralım. Bir saat bizimle ne yap? Otur, senin imanını artıralım diyorlar. Demek ki biz de bir araya geldiğimizde ne yapacağız? Hakkı konuşacağız, hayrı konuşacağız. Aynen ayeti kerimede geldiği gibi, Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle görev verdiğinde ne diyor? Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana ne yap? Yardımcı kıl, vezir kıl. Ne yapalım? Seni çok çok analım, seni çok çok zikredelim diye diyor. Öyleyse mümin tek başına ne yapmayacak? Hareket etmeyecek. Kardeşiyle bir araya geldiğinde Allah'ı zikredecek ki gönüller onunla dolacak. Onunla ne yapacak? Huzur bulacak. Boş şeylerden, boş sözlerden ne yapacak? Uzak duracak. İneğin dilini doladığı gibi dolayıp konuşup zamanlarını ne yapmayacak? Öldürmeyecek. Allah bizlere hayır versin. Bu nasihatları tutanlardan eylesin kardeşlerim. Maalesef eskiden kadınlar kadınlar alınmasın. Bazen hayvanları çobana katmak için sığırı savmak için köyün bir tarafına gelirler. Çobana sığırları sürer, çoban dağa götürür, yayar, gelir tekrar köye sığırlar dağılırken kadınlar daha hala orada bir çift lafımız vardı diye ne yaparlar, ne zaman geldi derler. Bugün erkekler kadınları geçti. Bir araya gelen erkeklerin konuştuğu hep nedir? Boş, o lehvel hadis dediğimiz, kendilerinin imanlarını artırıcı şeyler değil, Boş şeylerle avunarak imanlarını, akıbetlerini, ihlaslarını artıracak her türlü söz, davranışta ne yapıyorlar? Uzak duruyorlar. Kardeşlerim ancak Allah'ı zikredersek kalpler huzur bulur. Kalplerimiz huzurla dolar. Birbirimize ülfetimiz ne yapar? O zaman artar. Allah bizi o insanlardan eylesin. Birbirine Allah'ı hatırlatan ve birbirini sırf Allah için ziyaret eden ve birbirlerini hakka davet eden samimi kullardan eylesin. Bu gelen rivayetlerden almamız gereken bunlar. Bir Ebubekir Bekir Allah kendisinden razı olsun. O imana sahip oluyor da. Bir Ömer Allah onlardan razı olsun. Şeytan onun geldiği yerden kaçıyorsa. E kardeşlerim onlar da insan. Geldikleri yer belli. İslam'dan önceki halleri belli. İslam'a girdikten sonra da geldikleri zirve belli. Bunlar hep ilim, amel, davet ve sabırla alakalı meselelerdir. Bu sıralamayı düzgün yaparsak, e karıncıya sormuş da nereye gidiyorum? Hacca demiş Kabe'ye. Ulan bu vücuttan mı? E olsun, varamasam da bu yolda ne yaparım? Ölürüm demiş yani en azından bir çaba en azından bir gayret bir Müslüman sarf ederse yani bildiğinden amel ederse bilmediğini Allah ona ne yapar öğretir kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Ali radıyallahu anh diyor ki iman kalpte beyaz bir nokta olarak başlar. İmanı büyüdükçe bu beyazlık da büyür. İman tamamlandığında bütün kalp beyaz olur. Nifak da kalpte siyah bir nokta olarak başlar ve kişinin nifağı büyüdükçe siyahlık da artar. Bu kişinin nifağı tamamlanınca siyahlık bütün kalbini kaplar. Vallahi eğer bir müminin kalbini yarsanız onun beyaz olduğunu görürdünüz. Bir münafığın kalbini yarsaydınız kalbinin siyah olduğunu görürdünüz. İnsanın diliyle tadına baktığı az bir lokmadır. Münafığın kalbini yarsaydınız, kalbinin siyah olduğunu görürdünüz. Kalp de öyledir. Kalbe imandan az bir şey girer, orada genişleyip çoğalır diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Aynen Müslümanın 144 no'lu rivayetinde geldiği gibi, Ali radıyallahu anh'ın rivayeti de bu muhtevada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Fitneler Müslümana hasır çubukları gibi ne yapar? Arz eder diyor. Hasır çubuğun iş gördünüz mü? Hı? Böyle yanlamasına, böylesine, şöylesine örülür ki dağılmasın o örülen şey. İşte fitneler de bir Müslüman düşün. Her tarafından kendisine ne yapıyor? Geliyor. Hangi kalp diyor bunu içerse siyah bir. Nokt olur. Hangi kalp de bunu diyor reddederse beyaz bir nokta olur diyor. Ve diyor bu noktalar iki taraftan da ne yapıyor büyüyor. Şimdi bakın şu abul iman kitabı. Şu noktaların hepsini birer günah olarak görün. Günahlar çoğalınca beyaz sayfa ne hale gelmiş? Siyahlaşmış değil mi? İşte günahlar çoğaldıkça beyaz sayfada ne yapıyor? Kirleniyor. Ama hangi kalp bu fitneleri reddederse, bakın siyah yerine ne geliyor? Beyaz bir nokta geliyor ve iman arttıkça artıyor. Diğerinde artık ters dönmüş bir kaba benzer diyor. Hiçbir fitneyi reddetmez diyor. Öbürü ise öyle bir hale gelir ki cilalı taş gibi olur diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe artık hiçbir fitne ona zarar veremez takva buradadır takva buradadır takva buradadır diyor. Evet kardeşlerim burada Ali radıyallahu anh'ın bir sözü daha var. Vallahi diyor eğer bir müminin diyor kalbini yarabilseniz açsanız hani otopsi dediğimiz beyaz olduğunu görürdünüz diyor. Ama bir münafığın diyor kalbini yarsanız kapkara olduğunu görür. Belki burada bir kinaye var, belki bir benzetme, teşbih var ama buradaki biliyorsunuz vücutta bir et parçası vardır. Hadisinde geldiği gibi o düzeldi mi her şey düzelir. O bozuldu mu her şey bozulur. Demek ki kalp temizse, aksa sözde güzel, gönülde güzel, bakışta güzel, amelde güzel, hareketle güzel. Gidişatta güzel, gittiği yerde güzel, akıbeti de güzel. Vallahi Azze ve Celle ayeti kerimede dediği gibi "Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı gir cennetime." diyor. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Ama öbür türlü ise kalp kara, gönül kara, haset, dedikodu, gıybet, her türlü hakaret, iki yüzlülük hep bu kalbi kara olan insanlardan kaynaklanan ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle her türlü nifaktan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bunların hepsi gelen naslar, imam bunları imanın artıp eksildiğine deliller olarak zikretmiştir ki hakikaten yerinde güzel rivayetlerdir. Allah anlayıp yaşamayı hepimize nasip etsin. Evet, devam eden rivayette Ala bin Abdurrahman der ki bir adam Ali bin Ebu Talib'in huzurunda kalkarak ey müminlerin iman e, emiri iman nedir diye bir soru sordu. Ali radiyallahu anh iman dört ana direk üzerine bina edilmiştir buyurdu. Sabır, adalet, yakin ve cihat. Sonra da bu dayanakların her birinin oluşturduğu Alt bölümleri zikretti. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yerine göre bu kelimelerin hepsi nedir? Önemlidir. Sabır. Neden sabırdan başlıyor Ali radıyallahu anh? He? Ali radıyallahu anh kim? İlk iman eden insanlardan. Bir kadın, bir hür. Bir köle ve bir çocuk. O çocuk kim? Ali radiyallahu anh. Neler gördü? O kadar çok çile gördü ki. Hatta en son aleyhissalatü vesselam hicret ettiğinde yatağında kim yatıyordu? Bunlar basit meseleler nedir? Değil. Buradan sabır derken Allah'ın dininde sabır, imanında sabır, cihatta sabır, davette sabır. Hakikaten sabır çok çok önemlidir. İmam-ı dediği gibi Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına hiçbir sure inmese asıl suresi neydi? Yeterdi diyor. Çünkü o bütün inen, meseleleri anlatan, özümseyen ayetlerdir diyor. Bütün insanlar hüsranda sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Allah hepimizden razı olsun. Onun dışında devam eden sabırdan sonra ikinci kelime adalet kelimesini kullanıyor. Biliyorsunuz asr-ı saadetten sonra Müslümanların gücünün gitmesi, bölünmesi, parçalanması ve bu hallere düşmemizin asıl sebebi ne kardeşlerim, ha? saltanat hırsı, baş olma sevdası babadan oğula geçen krallık istenmesi, böyle bir şey olduğunda da ortada adalet diye bir şey kalıyor mu? Hatta öyle bir zaman oldu ki insanlar bunaldı, sıkıldı, fıtrat bozuldu, ruhlar kirlendi ve öyle oldu ki şeytan ortamı hazırladı. Sofikılıklı dediğimiz, tarikat dediğimiz, işte abaları giyen uzun sakallı insanların çıkması, bir araya gelmesi, Allah demeleri ve insanların oraya giderek güya ruhlarını temizlendiğini zannetmeleri meydana geldi ve bunlar herkese hoş geldi. Neden? Adalet ortadan kalktı. Adam yönetici ama emir akrabası zulüm etti, edildi, göz yumdu, ruh ne yaptı? Kirlendi. Çünkü insanda öyle bir kalp var ki iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında üzülen bir kalbe sahibiz. Bunlar biriktikçe insanda ne yapar? Ruhi bunalımlar meydana gelir ve insan ne yapar? Arınma yollarına gider. İşte ortam bozulduğunda da şeytan ne yapıyor? Ortamını ayarlıyor. Allah hepimize hayır versin. Sonra yakin ve cihat diyor. ne? nasıl oluşur kardeşlerim? İlim gelmedikçe yakinin yani şek ve şüphenin gitmesi mümkün değildir. Çünkü ilim geldikten sonra artık ne yapar? İnsanların bilgisi ve ona sarılarak amel etmesi gündeme gelir ki yakin ilim olmadan olmaz. Sonra Allah'ın dininin hakim olabilmesi, kafirlerin gücünün kırılması, fitne yeryüzünden yok olana kadar cihadın yani cihadın, savaşın devam etmesi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim rızkım, mızrağımın veyahut kılıcımın ucundadır demiştir. Ali Radıyallahu anh'ın da zamanı biliyorsunuz tamamen cihad meydanlarında geçmiş. Bu davetten sonraki diyorum. Buradaki getirmiş olduğu dört ifadede altında birçok anlamlar yüklü olan ifadelerdendir. Allah kendisinden razı olsun. Devam eden rivayette Ali bin Ebu Talip şöyle derdi. Abdest imanın yarasıdır. <gülüyor> evet. Yine devam eden rivayette Ali radıyallahu anh, sabrın imandaki konumu başın bedendeki konumu gibidir. Sabır gidince imanda gider diyor. Demin de dediğimiz gibi. Bu kelimelerin altında yatan derin manalar vardır. Kişi zorlukla, açlıkla, hastalıkla birçok şeyle ne yapabilir? İmtihan edilebilir. Sabredecek. Allah Azze ve Celle'ye ne yapacak? Hamd edecek. Allah Azze ve Celle birine bir bela, bir musibet vermişse sabrını da onun yanında ne yapmıştır? Vermiştir ve ayetle de sabittir. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükünü atmaz, vermez. Ama kimini açlıkla, kimini yoklukla, kimini çocukla, kimini çocuksuzlukla, kimini sıhhatle, kimini eşle, kimini toplumuyla Allah azze ve celle imtihan edeceğini söyler. Öyleyse sen beni niye imtihan ettin? Bana niye böyle ettin? diyemezsin. Bize ne yapmak düşüyor? sabırlı olmak düşüyor. Ve bakın birçok meselede bu hadisi tekrar tekrar zikrediyoruz. Zikretmekte büyük fayda var. Çünkü imanların artmasında Ahmet'in müsnetinde gelen rivayette Allah Azze ve Celle <gülüyor> ömrü boyunca hastalıktan kurtulmamış bir kula ben sana ömür verdim. Ne yaptın diye sorar diyor. O da der ki diyor Ya Rabbi Ömrüm boyunca bela, musibet, hastalıklarla uğraştım. Hiç gün yüzü görmedim ki sana ibadet edeyim der diyor. Mazeret sunar diyor. Allah Azze ve Celle Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığının en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirir ve sorar diyor. Onun hastalığı mı şiddetli? senin kimi? O der ki diyor yutkunarak onun ki Eyüp o halinde bile bir gün bana isyan etmedi bir gün ibadetlerinden geri durmadı derdir. Mal verdiği, zenginlik verdiği bir kulu hesaba çeker ve der ki diyor, sana mal verdim. Ne yaptın? O der ki diyor, ya Rabbi bunları işte saymaktan, onları işte bir arada tutmaktan, beklemekten sana gereği gibi kulluk yapamadım dediğinde Süleyman Aleyhisselam'a verilen bütün şeyler ihtişamıyla gözünün önüne getirilirdir. Ona verilen ne çok? Sana verilen. O der ki diyor yutkunarak ona, Süleyman o halinde bir gün Allah'ı zikretmekten, ibadet etmekten geri durmadı. Ve yine rivayete devam ediyoruz. Ömrü boyunca kölelik yapmış birine Allah Azze ve Celle sorar diyor. Sana bu kadar ömür verdim. Ne yaptın? O der ki diyor, efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Ona da Yusuf Aleyhisselam'ın köleliği en şiddetli halinde getirirler diyor. Ve sorar diyor Allah Azze ve Celle. Seninki mi ağır? Onunki mi? O yutkunarak der ki Yusuf'unki. Yusuf o halinde bile bir gün bana isyan etmedi. İbadetlerinden bir gün beri kalmadı der diyor. Demek ki kardeşlerim ne yaparsak yapalım Allah'ı razı edecek amel işlemek zorundayız. Eğer sabırlı olmazsanız nefis size her zaman kaçamak yollar bulur. Her zaman ibadetten sizi ne yapabilir? Alıkoyma yollarına gider. Sabırlı olacaksınız, metanetli olacaksınız. Allah size muhakkak bir çıkış verir. Ama muhakkak bir çıkış verir. Yeter ki sabırlı olun, kendinizi kapıp koyuvermeyin, Allah'a sığının. Çünkü sabrın imandaki konumu başın bedendeki konumu gibidir diyor. Bir insanın kolu kesilse yaşar, ayağı kesilse yaşar. Ama kafası kesilse işte sabır gittiğinde hiçbir şey insanda ne yapmaz kalmaz diyor. Evet devam eden rivayette Ebu İsmail el Hasani diyor ki Ali rah yerdeyken yanına bir adam geldi. Ey müminlerin emiri namaz kılmayan kadın hakkında ne dersin dedi. Ali namaz kılmayan kafirdir diye cevap vermiştir. Yine devam eden rivayette Abdullah bin Mesud der ki namaz kılmayanın dini yoktur. Burayı da bin el Hüseyb Aleyhisselatü Vesselam bizim ve onların kafirlerin arasındaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur demiştir. Evet, bu iki rivayet ve Kur'an ve sünnette gelen birçok şeyler İslam'da namazın terkinin küfür olduğunu ve İslam'dan çıkaran bir küfür olduğunu bildiren delillerden bazılarıdır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Resulullah sünnetinde namazın dindeki yerini, çizgisini, konumunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bu çok nettir. Ama Müslümanlar arasında her meselede ihtilafa düştükleri gibi bu meselede de ne yapmışlardır? İhtilafa düşülmüştür. Kimisi çıkarmaz, kimisi şöyle, kimisi böyle demiştir ama... Bu ifadeler çok nettir kardeşlerim. Ne cennet bizim tapulu malımız ne de cehennem bizim tapulu malımız. Allah Azze ve Celle dininin sınırlarını ne yapmış? Koymuştur ve ölçüsünde ne yapmıştır? Belirtmiştir. Her kim bunları işlerse mükafat olarak cennete, her kim de bunları yapmazsa ceza olarak da ne yapar? Cehenneme girer demiştir. Namazsa ibadetlerin içinde çok farklı bir konuma sahip bir ibadettir. Ve namazı Müslüm'ün 83 Noel rivayetinde de gelir bu rivayet. Allah Resulü ve Vesselam onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse o müşriktir, o kafirdir demiştir. Hatta Ömer İbnül Hattab hançerlendiğinde süt veriyorlar bağırsaklarından çıktığını görünce karnından. Beni kim bıçakladı diyor falan. İşte mecusi köle müşrik olan namaz kılmayanın İslam'dan zaten nasibi yoktur buyurmuştur gelen naslara bakıyorsunuz namaz kılmayan firavunla hamanla ne yapacak haşrolunacak diyor firavunla hamanla kim olur kardeşler bunlar çok nettir ama bu demek değildir ki ben inandım diyor fakat namaz kılmıyor ha sen namaz kılmıyorsun sen kafirsin sen müşriksin sen İslam'dan berisin biz bu ifadeleri kullanmıyoruz. Biz karşıdaki insana bak kardeşim inandım diyorsan inancının gereği bu. Dinde inanan insanın yapması gereken ibadetler var. İnandım dediğinde bunları yerine getirmezsen Allah Azze ve Celle'nin bunlar hakkında söylediği sözler bunlar. Gelen naslar bunlardır diyerek karşıdakine ne yaparız? Biz bunları tebliğ eder, kalbini yumuşatırız. Namaz bile öyle bir ibadet ki bakın, Dirmizi'de gelen rivayette, 7 yaşında çocuğunuza namazı ne yapın? Emredin, Emredin diyor. 10 yaşına geldiğinde eğer kılmıyorsa onlara hafifçe ne yapın? Dövün diyor. Bu nedir? Demek ki daha buluğa bile ermeyen bir çocuğa taklidi olarak, alışkanlık olarak bunları ne yapın? Öğretin diyor. Ve önce taklit, sonra ne yapacak? Tahkike giriyor bu. Öyleyse İbadeti zamanında alıştırılmamış, öğrenilmemiş, belli bir yaşa gelmiş bir insana da ha sen her şeyi görüyorsun aklın başında hadi namaza kıl, hamaza başla o ona zor gelecek. Nasıl ki çocuğun bile 3 sene bakın bir taklidi gidiş 10 yaşına geldiğinde dövün diyorsa büyük yaşa gelmiş bir insana dövmeyi bırakın. En güzel ifadelerle onu hakka kazandırmak varken keskin gidip kaçırmanın bir anlamı var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben sizin diyor bellerinizden kayışlarınızdan tutmuş çekiyorum, siz ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Bir adam diyor devesini kaybettiğinde diyor onu diyor sevdiği otları yiyeceği ne yapar bilir onu kandırır boynuna yuları geçiriverir verir diyor. Ama diyor insanlar ha falanın devesi yitmiş gelin yardım ederim dediklerinde ancak o insanın devesinin kaçırmaya sebep olurlar diyor davet de böyledir ehli olmayan insan öğrenmiş olduğu bu her ne kadar böyle söylese bile bunu bir silah gibi karşıdakine altyapısı olmayan iman nedir neye iman edeceğini Allah'a nasıl inanacağını neden inanacağını gönderilmiş bir kul olduğunu anlamayan bir insana gidip de yani imanı sevmeyen kalplerde oturmamışsa ...gidip de... E, ...içeriye girmeyi dışarıdan... ...istersen, bu... ...geri teper. Ve fayda yerine... ...ne yapar? Zarar verir ki... ...aynı bizim Anadolu'da... ...birisi evlenir. Evlendiğinde... ...bakın, hanımı bazen... ...kapalıdır. Kocası der ki, ...açılacaksın. Ne yapar? Açılır. Açık alır. Kapanacaksın der. Kapanır. Koca ölür. Kadın açılır. Bunlar hep böyle. Yani... Ne kapanması İslam'ı ne de açılması İslam'ı. Anlatabildim mi? Yani iman kalplere girmeyince yapılan amelin de insana hiçbir faydası ne yapmıyor? Olmuyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Burada İslam'da namazın terkinin hükmü bellidir. Birçok naslarda çizgileri çok nettir. Sadece Selefimizden Allah kendisinden razı olsun, çok sevdiğimiz Allah kendisine de rahmet etsin. Cennet mekan eylesin, sahabelerle haş eylesin. Şeyh namazın terkinin hükmünü İslam'dan çıkaran bir hüküm olarak görmemesi vardır. Ama ona da getirdiği bir delil var. Allah şeyha rahmet etsin. Hakim e, iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir var, bir şeyhi hata etti ama yine de ecirli, hayırda görüyoruz. Şeyh'in i̇bn Mace'de gelen bir ifadesi var. Gelen hadisi delil olarak alıp İslam'dan çıkaran bir küfür olarak görmemesi var. Ama bu şeyh'in hatası, Allah kendisine rahmet etsin. Ee, elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi bir gün İslam'da eskiyip gidecek. O günün çok yaşlılarına rastlandığında siz namaz nedir, oruç nedir, haç nedir, ne biliyorsunuz diye sorulduğunda onlar der ki biz ne namaz, ne oruç, ne haç bilmeyiz. Biz büyüklerimizi atalarımıza la ilahe illallah sözüne eriştik. Biz bundan başka bir şey bilmiyoruz derler diyor. Bu hadisi delil getirerek Şehal bir rivayet daha var ama bu muhtevada değil. İslam'dan çıkaran bir küfür olarak ne yapmıyor? görmüyor ama Allah şeka rahmet etsin çok net mesela bu ifade onlarla sizin aranızdaki ahit nedir namazdır diyor bu çok açıktır. Ömer radıyallahu an dediği gibi namaz kılmayan İslam'dan nasibi yoktur diyor. Veyahut Haman'dan Firavun'dan ne yapacak haşrolun. Bunlar çok nettir. Ama dediğim gibi davette bunlar bir silah olarak kullanılmamalı. Önce iman kalplere sevdirilmeli. Daha sonra İslam ona öğretilmeli. Ömer radıyallahu anh dediği gibi eğer diyor biz şu içki Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in imanında dahil buna güç yetiştiremezdim diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hani Bektaşi'nin dediği gibi lan kıl bitmiyor ki diyor bu diyor kılalım diyor. Bayram namazına geliyor Bektaşi. Ulan diyor, beş vakite gelmiyor, niye bayrama gelin? O çok güzel diyor, senedeki kire diyor. Öbürü kıl kıl bitmiyor diyor. Yani adam da haklı bir yerde. için <gülüyor> Allah hepimize hayır versin. Hani şaka bir tarafa, namaz ahirette ilk bakılacak ameldir. Ondan geçersek hepsinden geçeceğiz. Ama ondan geçemeyen hiçbir şeyden geçemez. Eğer hakikaten iyiysem bu iyiliğini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 Kafirlerin, müşriklerin, Yahudilerin oyunlarını bozsun, onları kahru perişan eylesin ve bizleri tekrar eski saadete gelmeyi nasip etsin. İçimizden bizleri çekip çeviren Rabbani alimlerin gelmesini, liderlerin gelmesini nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, veşheden la ilahe illa ente, estağfurika ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbid de aleman.